Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürsap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 95.0'dayız. Karslu'la güreşiyoruz. Konuğumuzlar Doğan Hoca geçen hafta da konuğumuzdu. Merhaba hocam, iyisiniz? Merhabalar, sağ olun. E, i̇sterseniz e, sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Kamuyla güreşçi e-mail adresimiz var. Aynı isimle Twitter ve Instagram adreslerimiz de var. E, podcast kanallarından da tümünden Allah şükür her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Hatta podcast demişken ben e... Sevgili hocamız, doçent doktor Cem Doğan Yaşat'ın hem e, özgeçmişi hem de geçen programda neler söylediğini merak edenler için e, bu podcast mecralarından ilk programımızı dinleyebilirler diye de bir anımsatmış olayım. Ee, çok Güzel Dünya Kadınlar Günü ile de örtüşmüştü Ursula Le Guin'den ve e, başka kadın yazarlardan e, toplumsal cinsiyet üzerinden e, edebiyatta neler söylenip yapıldığından bahsetmiştik. En son tabii ki bizim konu başlığımız ad, isim e, uzun bir müddettir bu yayın döneminde. E, yerdeniz Büyücüsü'nde Le Guin'in... E, ad meselesinin nasıl ilerlediğiyle ilgili konuşuyorduk. Orada evet. kaldık. Kaldığımız yerden ben yine hocamızın sözü devredeyim diyecek bir şeyimiz kaldı mı tamamlayacak. Evet. Tabii isimlendirme, adlandırma yerdeniz büyücüsü metninin en temel dayanağı olan izleyi oluşturuyor. Bunun da taoizmle... ...büyücülükle, işte şaman topluluklardaki inanışlarıyla ilgili bağlantılarından bahsetmiştik geçen hafta. Oradan devam etmek gerekirse... ...aslında bağlandığı yere gelirsek daha doğrusu... ...bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz? Bu isimlendirme meselesi tamamen kimliklendirme meselesiyle eşleştiği bir noktaya ulaşıyor sanki metinde. Çünkü... Çevik Atmaca lakabıyla görünen ve daha sonrasında gerçek ismiyle tanışan, sonra bir noktada gölgesiyle karşılaşıp gölgesini kendi hakimiyeti altına alan bir karakterden bahsediyoruz. Birkaç spoiler demeyelim de bazı meselelerden de bahsetmek gerekiyor bir şeyleri açabilmek için. İsimlendirmenin kimliklendirmeyle yan yana geldiği bir yeri görüyoruz. Adlandırma o varlığa sahip olmanın İster büyü olsun ister gerçek olsun karşılığıysa e, ve bizim aslında günlük yaşantıda kullandığımız isimlerin hepsi de aslında safsatalardan ibaretse gerçek isimlerden çok uzaksa hakikate erişme yolculuğu verilen isimlerin ayıklanmasından bunlardan kurtulmadan ve hakikate olarak karanlıkta bir noktada parlayacak olan ışık gibi görünebilecek olan hakiki isme doğru bizi yönlendirecek olan bir yere doğru davet etmesi, varoluş yolculuğunu, kimlik edinme yolculuğunu, bir çocuğun büyüme yolculuğunu, o kibrinden, mükemmelliyetçiliğinden nasıl arındığını, nasıl tevazu sahibi bir karaktere dönüştüğünü görebildiğimiz ve dolayısıyla da büyüdü yolculuğu böyle takip edebiliriz. Mesela bu metinle ilgili değil sadece ama Ursula Le Guin kendisiyle ilgili konuşurken metnin arka kapağında da yer alan bir alıntı bu. Ben de kendi büyüdüğümü ancak 31 yaşına geldiğimde hissettim diyor. Yani büyümek malumunuz ki sadece aldığımız yaşla ilgili değil aslında kimliğimizle evet. geldiğimiz noktayla kendimizi var ettiğimiz noktayla açıklanabilecek bir şey sanki. Çok doğru. Bu kimlik meselesi de çok önemli. Belki daha sonra belli ki Doğan Hocayla ile bitmeyecek bu konu nominalizmden de daha bahsedeceğiz. Nedense benim aklıma onu da getirtti. Hatta nominalizmle ilgili biraz inceleme, hatırlama yaparken Murat Belge'nin bir yazısına denk gelmiştim. Aslında çok siyasi bir yazıydı. 2000'lerin 2008-2010 gibi bir tarihte yazılmış ama yani kimlikleştirme meselesinden bahsettiniz ya belki burada yerdeniz büyücüsünden biraz uzaklaşıyorum ama yani ölen bir kişinin aldığı ya da ona verilen ad bile bakan kişi tarafından değişebiliyor. Yani aynı ölüye Şehit de denebiliyor, düşman da denebiliyor, e, evet. gerilla da denebiliyor, evet. e, işte kahraman da denebiliyor, vatan ayı da denebiliyor. Ama aynı ölü söz konusu. E, nedense aklıma birden bu konu geldi. Başka bir yere doğru mu saptım ama kimlik mevzuna oturdu sanıyorum. Aslında biz yine edebiyattan devam edeceğiz. Evet. E, evet. Şimdi... E, Kerem'le konuşurken zaten en başta bu edebiyatta isimler, hatta bazen yazarlarını aşan kahramanlardan bahsetmiştik. Sadece edebiyatta da değil, sanatta belki. Belki birkaç örnek verilebilir. Yani işte Gregor Samsa'dan tutun, Zebercet'e, Arsène Lupen'den Emma Bovary'e, Ee, her ne kadar bu e, Rusya'nın Ukrayna e, işgalinde çok garip şeyler oldu e, sanatla ilgili, e, o yüzden şimdi ben Anna Karenina, Raskolnikov, Karamazov dediğim zaman da. <gülüyor> Ee, belki bazı ülke ve bakış açıları için sorun teşkil edebilir ama orada da bir eleştiri parantezimizi açalım. Ee, Dorian Gray, işte Robinson Crusoe, öyle isimler var ki bu çoğaltılabilir. Kerem, e, ben almış oldum Saza elime ama. konuşalım. Yani muhabbet diyoruz. Tabii ki yani bir sürü isim var. Edivet deyince aklımıza gelen, böyle aklımıza iyice kazınmış olan değil mi? Don Kişot gibi, Samsa gibi. Raskolnikov gibi, Karamuzov'ı kardeşler gibi, Karamuzov'ı dedim yalnız. Vi vi dedim. Şunlar atıfta bulunarak, ee, aslında şöyle biraz böyle hocamla konuşurken düşündüm de hayatımız içerisindeki gerçek kişiler hani e, düşündükten sonra bu hani edebiyat karakterlerinin hayatımızın içerisinde ne kadar çok zerket olduğunu, hayatımızın birer parçası olduğunu da. Çok düşündüm bir yandan. Bir kısmı da sanki kestim bile fikirler. Bir kısmı da sanki e, e, romanda da e, yazıldıkları, oluşturuldukları e, karakterle e, daha sonra yeni bir e, sanki sözcükmüş gibi anılıyorlar mesela. Orhan... Bazı işte kavramlar sözünü keser gibi oldu. <gülüyor> bazı kavramlar, bazı okular e, o e, karakterle örtüşmüş oluyor. Donkeyshotluk i̇şte sizin... gibi mesela. E, donkey gibi Belli olarak. bir davranış tarzına donkişotluk deniyor ya da Orhan Kemal'in Murtazası bu e, görevi artık bir aşk addeden eleştirilecek noktada e, işgüzar hale gelmiş kişilere e, mutazalık yaptıkları söylenebiliyor ya da belli karakter değişimlerinin Dr. Jekyll Mr. Hyde ikilisi üzerinden alınmaları gibi e, durumlar söz konusu. Semberliklerinin zaman işte Oblomov akla geliyor bu buna dair cümle kuruyoruz. İşte intihar olgusu denildiği zaman edebi hatta işte Genç Werther örneği var. Martin Eden örneği var. Hatta Genç Werther'in birçok bir insan bilir tabii de yazıldıktan sonra Almanya'da işte bu mavi ceket, sarı pantolon giyip pat, sokaklarda dolaşan duygulu gençler daha da kötüsü intihar edip ya, intihar eden bir fury olmuş. Bir <gülüyor> Vitalisizlik denildiği zaman işte Nesil'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz kitabını. bürokrasi. Evet, bürokrasi dediğim zaman aklımıza gelen birçok örnek var. Hocam böyle konuşunca biz lütfen araya girin, sözümüzü kesin. Sizin de bu konuda ekleyeceğiniz bir şeyler varsa biz çeşitli başlıklarla ilerleyeceğiz çünkü. Yok estağfurullah. Tabii sizin andığınız isimlerde aklıma gelen işte Zebelcet'in bir tür müceferat anlamı olduğu ve karakterinde kırılgan yapısıyla, yine o geçen konuştuğumuz kimlik oluşturma meselesiyle bağlantısı olduğu aklıma geliyor. Evet. E Don Quixote deyince sözlüklere girmiş bir kavram hatta deyim olarak anlayabileceğimiz bir şey. Farklı dillere aynı kavram farklı anlamlarıyla giriyor. Bu da ilginç olsa gerek. Mesela Fransızca Larousse'da, İngilizce Oxford sözlüklerinde Don Quixote'çuluk belirli bir ideal Uğruna savaşmak anlamına sahipken, TDK sözlüğünde e, boş hayaller peşinde koşmak gibi hmm. bir anlama. Yani, evet. Daha var. çok ikinci, ikinci TDK'de <gülüyor> bahsettiğimiz anlamda kullanılıyor. İşte zaten TDK. Evet. Türkiye'nin yani. Evet. Çok kültürel bir. bakış. Kültürel bir farklılık evet. bu. Evet. Evet. evet. Yani birinde daha müspet, olumlu bir anlam söz konusu iken, diğerinde olumsuz bir anlamı görebiliyoruz gene bu isimler üzerinden karakterlerin isimlendirilmesinin başka çocuklara isim verme ile bağlantısı söz konusu olduğunda Peter Pan belki söyleyecektiniz araya girdim ben e film, yanlış olmayayım ama Peter Pan romanındaki Wendy karakteri daha önce aslında hiç kullanılmayan olmayan çocuklara verilmeyen bir isimken romanın yankısı büyük olunca Çok sevilen bir isim, yaygın kullanılan bir isim haline geliyor. Bu yine benim için ilginç. O da bilmiyordum. Evet, bizde de şey, hatta böyle iki dönemli bir e, gidişat var. Halisi Yavuşak'ta bileni aşkı memnun olsun roman olarak yazıldığında bir Bihter isim yaygınlığı e, var. Yani bu e, yaşı büyük olan bir takım. Bihter isimli hanımları düşündüğümüzde, daha sonra yakın zamanlı roman dizi olarak oynadığında tekrar çocuklarına Bihter ismini veren kişiler oldu. Böyle birçok isim var aslında etkilenim halinde. Evet, evet, işte belki geçmişte kaldı ama bu Çalıkuşu. Aferi de doğru. Öğretmen karakteri Feride'nin, o zamanlar insanlar çocuklarına Feride ismini koyduklarını hatırlıyorum. Hatta bizim e, program ismimiz bizim babası olan sevgili Emre Erkontmaz'la Serpil'in çocuklarının ismi de Feride'dir. Programımızın e, ismi isim babası olduğu için bir anayım dedim burada. E, Peki o yüzden mi koymuşlar ismini? E, evet evet. Sağ olun. Evet, Çalık Edebiyat hocası Emre'de. de. <gülüyor> evet. Evet öyle. Efendim eee aslında Zeberci'nin bir mücevher e, ismi oluşuyla ilgili e, Bu bir sembolizasyon da edebiyatta çok kullanılan bir şey ya yani ikili bir sembolizasyon e, kullanılıyor. Bazen birebir belki biraz daha primitif sayılabilecek. Doğrudan kişinin karakteri yaptıkları ile ilgili isim de onunla ilgili gidiyor. İşte çok klasik e, Türk tiyatrosundaki bir ilk kabul edilen Şinasi'nin şair evlenmesindeki bütün isimler böyle. <gülüyor> yani müştak karakteri var. Müştak böyle iştiyak, e, heyecan heyecanlı olmak, bir şeye hemen atılmak anlamına geliyor ve karakterin en belirgin özelliği o. Kitaptaki en böyle sakin, akıllı, irfan sahibi kişinin ismi Hikmet. Çok konuşan ve eleştiriler olarak yaklaşılan bir din adamı var. Onun ismi Ebu Laflaka. Efendime söyleyeyim, ee, Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendisi'ndeki Felatun da Platon'dan, Eflatun'dan hı hı. geliyor aslında. Biraz da alayla tabii, ee, gerek batıya gerek bilgiye olan merakı ve yüzeysel bir merak bu aslında ama tam karşısında yer alan Rakım, rakam ve rasyonellikle bağdaştırılıyor gibi birçok örnek var. Hani sonsuzca bir sıralamaya girmek istemiyorum ama Orhan Pamuk'un sefsiz evindeki bu Faruk Darvinoğlu, karakterinin da aklıma geldi. Bu pozitifist yaklaşımın bir örneği olarak hem karşımıza çıktı hem kendini öyle gördüğü için Darwin'den etkiyle soyadının böyle olmasını hatta kendisinin seçtiğini hatırlıyorum. Ben bir de ters köşe karakterler var tabii. Yani Bu Reshaapnoğlu Gündekinin yeşil gece ve gökyüzünde çok belirgin olarak iyi ve olumlu anlamı olan isimlerin kitapta tam tersi ya da dinle bağdaşan isimlerin ateist olması gibi örnekler var. Aklıma bunlar geldi. Hocama da hemen sözü vereyim. Oradan da parçaya geçeriz. Tampınar Saatleri Ayarlama İstitüsü'nde Halit Ayarcı. Ah evet. Benim i̇smiyle müsema bir karakter. Evet. evet. Ee, gene madem tampanıramışken söyleyelim huzurdaki Nuran karakteriyle ilgili şöyle diyor anlatıcı benim bir kadına aşık olmam için üç şey olması lazım biri İstanbullu olması, diğeri Boğazda oturması, diğeri de adının Nuran olması. Yani isim o denli onun için aşkla özdeşleşmiş ki Nurandan başka bir isim onun için aşkı çağrıştırmıyor. bir de tutunamayanlar da tabi bu isimle oynamayı Oğuz Atay çok yapıyor Aa, evet, evet. bilge ile sevgi <gülüyor> bir kadın erkek ilişkisinin iki tarafı bilge ile sevgi birleşince filosofya oluyor değil mi felsefe Aa, bilgelik sevgisi doğru. yine orada da hikmet karakteri var Selim, hikmet, ben şim... ol <gülüyor> evet ben ol evet, evet. Bir de hatta o zataydan bahsetmişken böyle e, iç ses olan bir karakter olarak Odrick de sevenler için bir neredeyse bir Shakespeare şeyi gibi bir yandan da o Shakespeare'deki soytarıların adları gibi bir çağrışımı da var evet. ben de Odrick'in efendim parçaya geçelim. Evet bir şarkı arası verelim artık White Stripes'tan geliyor When I Hear Your Name. Tekrar kavmuzla güreşiyoruz. Sevgili Doğan hocamızla birlikte. Bazı kategorizele kategorizasyonlar yapmıştık. Bunlara devam ediyoruz. Aklıma yazarından daha çok bilinen karakterler geldi. Hatta. Onları paylaşmak isterim. Siz de katılır mısınız? Ama mesela Dracula'nın yazarının Drakula'dan daha çok tanımdığını zannetmiyorum değil mi? Evet. Hatta çoğu zaman hatırlanmaz bile. Ben hocamdan ders almıştım. O öyle. O konuda evet. İrlandırlı edebiyatçılar. Evet. Ayrı şey altında. Ee, bu... Yazarını da söyle de bari öyle ee, bilmeyen bu, bu, dinleyicilerimiz. Bram Stoker <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, bu çocuk masallarda geçen isimler çocuk hikayelerinde geçen isimlerde de hani benzer bir durum söz konusu olabiliyor. İşte Peter Pan e, Pollyanna, Heidi, Gülüver örnekleri geldi aklıma. Ee, sonra Frankenstein'ın da öyle düşündüm yazarının sanki daha az hatırlandığını hatta, hatta orada denilmediğim... bir evet daha, daha e, başka hale getirme gibi bir şey de var aslında o yarattığı yapan mı diyeyim artık ben yapmak doğru bir eylem mi oldu emin değilim ama e, doktorun adı iken sanki yarata Frankenstein deniyormuş e, gibi bir e, Hı, evet. ağırlık var evet ee, yine birkaç isim var ama soru işaretli e, işte. Alice. Alice aklıma geldi. Ben ee, de... şey orada itiraz ettin. Itiraz... Harry Potter'a da itiraz etmiştin. E <gülüyor> dur, ay işte, Harry Potter artık yazarıyla çok birlikte anılıyor evet. ya. Bir de en çok satan, en çok kazanan yazar halini aldı falan. Belki hani filmleştirme süreciyle birlikte, daha çok filmin de popüler olmasıyla birlikte dediğim süreç de gelişmiş olabilir diye düşündüm ben. Peki, ee, Sherlock Holmes gibi bir karakter aklıma geldi aynı zamanda. Bir de edebiyatçıların, özellikle şairlerin Ölümse, ölümsüzleştirdiği gerçek e, isimler var. E, Maya Kovsuki'nin işte sevgilisine Libri'ye yazdığı şiirler aklıma geldi. Sonra e, Aragon'un Elsa'sı keza buna bir örnek olarak verilebilir. Nazım Hikmet'in e, Vera'sı yine keza buna örnek verilebilir. E, yine Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bizde Ayten hı hı. E, karakteri var. Evet. Can Yücel'in karısına çok şiir yazdığını biliyoruz Güler'e. Bunlar aklıma geldi benim de. Aslında Nazım Hikmet istedim. ve Atilla Dorsan hayatlarına çok da kadın girdiği için herhalde tek kadın değil. Çok, evet, evet değil. Çok sayıda var gibi. Evet, hocam sizin aklınıza gelen bir şeyler var mı bu konuda? Milena belki eklenebilir. Kafka. Aa, evet. Milena. Evet, Milena. Evet. Doğru, direkt mektupları hatta kitaplaştırılmış vaziyette. Efendim, gene biz tabii at konusuyla ilerliyoruz. Doğan Hoca ile iki programdır. Adla ilgili bir de şey söz konusu herhalde bu lakaplarıyla anılan tek başına değil de hep mesela Mehmet değil o İnce Mehmet'tir ya da Yüzbaşı Cemil'dir Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısındaki işte Ahmet Ümit'in komiser Nevzat'ı vardır hatta orada Kerem şey anımsattı bir takım meslekler İşte böyle hocalık, komiserlik, profesörlük, doktorluk gibi çok kullanılıyor eserlerde. Hı hı. E, belki özellikle doktor, profesör gibi unvan sıfatları e, ikna açısından e, yazarın anlatmaya çalıştığı şey konusunda doğru söylediğinin altını çizmek açısından da inandırıcılığı artırıyorlar herhalde. Kesinlikle e, Doktor Watson geldi aklıma. Buna dair örnekler arttırılabilir işte Peyami Saf'ın e, Cingöz Recaesi. İşte Kuyucaklı Yusuf var. Senin e, Fosforlu Cevriye var Suat Derv Derviş'in. Doğru. Bunlar da atlanabilir. Evet. Meslek denince de tabii sinemanın çok etkisi oluyor. Bu anlamda işte Mahmut Hoca denildiği zaman değil mi? Aklımıza ilk olarak e, hocalık, öğretmenlik geliyor. Evet. Benim aklıma ilk önce Münir Özkul geliyor. Münir Özkul geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Don Carlona denince de mafya babası aklımıza geliyor. Meslek evet. değil ama. E yani. Evet. <gülüyor> Kaptan Nemo var. <gülüyor> in o da hanımsalayalım 7. Böyle şeyi ekleyebilir miyiz buna? Araya girmiş oldum kusura bakmayın da. Ercihat demiş. Berisha hocam buyurun. <gülüyor> e belki bakmışsınızdır şimdi ben tam bakmadım o Shylock kelimesinin Venedik Tacirindeki karakterle Bakmadık. ilişkisi. E Bakmadık. E bu evet teyit gerekten bir bilgi. Benim aklımda şöyle kalmış. Venedik Tacirinin baş e karakteri yani Venedik Taciri olan Shylock Daha sonra bizim işte tefeci anlamına gelen kelimeye dönüşüyor diye hmm. kalmış aklımda ama dediğim gibi kimseyi de yanıltmayalım. Teyide muhtaç bir bilgi bu. Ama biz de Ben ee, notumu aldım. Al, onu araştırmamıştık. Ee, efendim e, sonra böyle ismi değil de harfi olan kahramanlar var. E, malumunuz Kafka'nın şatosundaki K. K, K. Hmm. İşte bir K'mız daha var. O da Orhan Pamuk'un karındaki K. Keza Yusuf Atılga'nın aylak adamındaki C gibi. Ee, bir harf olmasa bile tabii ki Beckett'in Godos'unu atlamamak gerekiyor. Ee, eser çok ince bir eser ama hakkında yazılanlar e, artık böyle bir külliyat halinde. Godon'un da e, tabii ki en klişe açıklamasıyla kökeninde God olduğu ve Tanrı olabileceği E, tahminleri ama malumunuz Beckett e, eserle ilgili çok fazla bir şey söylememiş e, ser verip sır vermemiştir diyebilir miyiz hocam Beckett'le ilgili uzmanlığınızdan da yola çıkarak ama evet, Beckett, buna <gülüyor> <çok kızıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Beckett buna çok kızıyor Beckett buna çok kızıyor azarlıyor böyle bir evet. sembolizasyon yapanı Evet, biliyorum kendisi de zaten hiç öyle bir açılımda bulunmamış ama çok evet. konuşuyor goda üstüne <gülüyor> Sonra da romanlarını bitirirken bu romanın içinde simgesel karşılıklı arayacak olanların boynu devrilsin, boynun altında kalsın falan demeye başlıyor. Evet, Sey, sevmiyor demişsiniz siz bize öyle <gülüyor> ama işte spekülasyonu da paylaşmadan o, olamadı. <gülüyor> Efendim, bir de aslında belki başladığımız yere dönmüş oluyorum ama bu noktadan sonra son bir DJ var mı diye hocamıza sözü vereceğim. Öyle programı tamamlayacağız. Bir de olmayan dillerin, ülkelerin, ırkların, gezegenlerin isimleri yaratılmış çok sayıda diye anımsatayım. Hocam, bir iki dakikamız kaldı sadece programı bitirmek için. Ne söylemek istersiniz? Evet dediğiniz gibi o Ursula Le Guin'in e, fantastik evrenlerinde ya da bilim kurgu evrenlerinde hep gezegenlerin isimlerinin bir karşılığı vardır. Şimdi vaktimiz kalmadığı için bunları sıralamaya e, vaktimiz yetmiyor ama Ursula'nın kendi adını belki söyleyebiliriz. E, böyle bir karakter ve böyle güçlü bir kadın yazar olmasına rağmen ismini doğduğu gün öyle denk geldiği için bir Azize'den alıyor. Hı. Ursula günü, e, Azize Ursula gününün kutlandığı gün doğduğu için. Aslında bu Latinceden Ursus'tan gelen, ayı anlamına gelen bir kelimeymiş. Evet. Fakat Ursula Azize Ursula da şöyle bir karakter. Evlilik karşıtı ve bekareti yücelten ve 11 bin bakireyle birlikte ülkeden ülkeye dolaştığı söylenen bir aslında evet. bir bakım. Hayali karakter gibi bir şey. Evet birçok azize gibi. Üç çocuğu var Ursula Eguin'in de yanlış alımsamıyorsam. Evet doğrudur. Doğru. Ters köşede. Hocam o zaman e, geçen e, sizi konuk ettiğimiz defaki gibi oldu sanki. Bence bir üçüncü program olacak. Ben de mülksüzlerden bu. Anlar Esle neresi vardı diğer? Gezegeni. Urras. Evet Urras. Biraz daha konuşuruz. Gene tadı damağımızda kaldı. Burada kesmiş olalım sevgili dinleyiciler önümüzdeki hafta e, sevgili doçent doktor Cem Doğan Yaşat'la devam edeceğiz gibi görünüyor. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.